مرحبا يا نور عيني مرحبًا مرحبًا جد الحسين مرحبًا يا حبيبي يا محمد مرحبًا يا إمام القبلتين مرحبًا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا هدانا الله وما توفى قيمت صوم إلا بالله. Lan, hadi jaaet Ressulü Rabbina bilhak. Cüllü aleyhissalatü sallam. Cüllü aleyhissalatü sallam. Cüllü aleyhissalatü sallam. Cüllü aleyhissalatü sallam. Cüllü aleyhissalatü Efendim sohbet ederlerken, dinlerlerken kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem devamlı sahabe-i kiramın halkalarına e, iştirak ederdi. Geçen hafta anlattık. Mescidin i Nebevi'de sohbet halkaları olurdu. Efendim üç kişi talim, tecvid okurlar. iki kişi kıraat okurlar. iki kişi ayetin manasını müzakere ederler fıkıh meselelerini iki kişi tefsir meselelerini bazısı akait meselelerini böyle grup grup olurlar efendim ilmi fazla olanlara başvururlar onlara fetva sorarlar kainatın efendisi de sallallahu aleyhi ve sellem bu meclisleri uzaktan gördüğü zaman çok memnun olurdu ve kendisi de karışırdı o meclislere katılırdı ve ilim meclisinde bulundukları için kendisine hürmeten ayağa kalkmalarına izin vermezdi yani ayağa kalkmalarını istemezdi çünkü o ilim meclisinde Allah'ın ayetleri hadisleri okunduğu için onların azameti daha büyük e, bu yüzden e, kalkılmasını istemezdi kendisi cemaattan biriymiş gibi girer halkaya katılırdı sallallahu aleyhi ve sellem bak bir seferinde ne diyoruz sahabe-i bir cemaat Zikir meclisi kurmuşlardı, Kainat efendisi geldi sallallahu aleyhi ve sellem ve buyurdu ki Şimdi ben gelirken baktım sizin üzerinize Allah tarafından böyle bir kubbe gibi sekinet, feyiz ve rahmet, Allah'ın verdiği, yağdırdığı bir huzuru kalp Bu kubbe gibi üzerinize yağlıyordu. o kubbe üzerinize tam gelmiş kapanacak halde sizi rahmete kark edecek sizin kalbinizi yatıştıracak, ızdıraplarınızı teskin edecek, bütün bunalımlarınızı giderecek bir haldir o sükûnet. Allah Teala indirir onu böyle. "Hulle dencele sekînetü kulûbil müminin, li yezdâdû îmânan Olan imanınızın imanınıza da takviye olsun, nuru artsın diye. Kalplerine müminlerin sekînet dindirir Allah Celle Celalü. O sekînet dindiği zaman o bir yatışmadır. O yatışma geldiği zaman dünya yansa senin samanın yanmaz. Namazın bozulmaz, huzurun bozulmaz. Orada ortalık yıkıza sen sağına dönüp de Bakmazsın nasıl de, diyoruz ki Ulemadan, evliyadan öyle zatların namazını anlatıyor i̇mam Gazali Hiyada, huşu edenlerin bahsinde Ne diyor, zelzele olmuş caminin Yarıdan arkası yıkılmış da Mübarek, hiç duymamış namaz bittikten sonra buraya ne olmuş diyor Çıkarken enkazı görüyor yani Halbuki bulunduğu caminin yarısı yıkılmış Böyle bir namaz. İşte o sekinet geldiği zaman da insan hiç gözü bir şey görmez. Allah'ın feyzine daldırır. Mahve müstahrak olup kalır. Ama şimdi o sekinet gelmediği zaman böyle sinek kovalar. Fıt bir sinek uçtu oradan, onun peşine bakar. Adam burada ayet, hadis okuyor. O orada bir tip kovalar. Yani sekinet yok ya. Orasını kaşır, burasını açar. Namazda olsun, ilim meclisinde olsun Hiç yatışık olmaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu adamın kalbinde huşu olsa Huzur olsa, Allah'a karşı saygı olsa Bunun uzuvları da ne olur? Sakin olur, uzuvlarından Belli olur, böyle Devamlı hareket halinde kıpırdaşmaz Çünkü o sekinet inmemiş O sekinetin Herkes tadan biliyor onu Kendisine gelen hal icabı. Şimdi o sekinet üzerinize yağıyordu Allah'ın rahmeti kubbe gibi gelirken diyor, içinizden biri bir malâ yani yani ilim meclisine uymayan, zikir meclisine yakışmayan bir kelam konuştu veya bir harekette bulundu, o kubbe gibi sekinet üzerinizden kalktığını gördüm diyor. Mesela burada beyan etti. Sallallahu aleyhi ve sellem Bu çok önemli bir şey. Yani ciddiyet, vakar, ilme tazim. İlim meclisine değer vermek Allah'a değer vermek Çünkü bunlar Allah Teala'nın tazim ettiği meclislerdir. Hümçüleçahi, onlar benim meclis arkadaşımdır. Mecalese alim, fikene mecalese nebiyen. Bir alimin sohbetinde oturan sanki bir peygamberin sohbetindedir. Muhammed Mustafa buyurur, sallallahu aleyhi. Mecalese alim, fikene mecalese nebiyen. Bir peygamberin meclisi. Çünkü neden e burada kaç tane hadis şerif okunuyor? Hadis-i şerif okunan meclis, Resulullah'ın meclisi olmaz mı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhaniyeti hazır oluyor, melekler hazır oluyor. Kaç defa anlatıyoruz, melekler çeviriyor semaya kadar kanatlarıyla. Bunlar şaka değil. Bunlar iman meselesidir. Bunlara görür gibi inanma meselesidir. Yakinen inanmak, ikan meselesidir imandan öte. E çünkü sen burada, efendim burası Bir şov meclisi değildir, dalga Geçilen meclis değildir, burada ayet hadis Okunuyor, herkes saygılı olacak, edepli Olacak, namazda gibi olacak Ya Kafasında kalacak, amel etmeye Niyeti olacak, efendim Onun için kainat Efendisi sallallahu Aleyhi ve sellem, ilim meclislerini Diğer zikir meclislerine tercih Etmiştir, bak geçen gün ne anlattım size İki halka gördü bir halkada Kur'an okunuyor, zikir yapılıyordu, öbür halkada da sohbet, ilim müzakeresi yapılıyordu. İkisine de baktı, hangisine oturdu? Bak şu anda hatim okunan meclis olsa, zikir yapılan meclis olsa, kırahat yapılan meclis hangi meclis olsa olsun, hangisi tercih edilir? İlim meclisi. Çünkü kainatın efendisi ne buyurdu? Bunlar da hayırdadır, hepiniz hayır üzeresiniz ama lakin ibu isbi muallimen ben öğretici olarak gönderildim onun için ilim meclisini tercih ederim ve kendisi ilim meclisindeki yani kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem olsa ilim müzakere edilen meclise oturur bize de ne düşer onun sünnetine uymak düşer onun yolunu izlemek düşer başka meclisleri tercih etmek değil velev ki hakim meclisi olsun zikir meclisi olsun ilim eftal çünkü ilimsiz ne kuran ne zikir fayda Vermez, itikadında bir bozukluk olur, iflah etmezsin, bütün amellerin hapt olur, silinir mahvolur bir sözden ama o ilim seni uyarır, o sözden, o inançtan, o fikirden caydırır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine böyle bir meclis gördüğünde, halka gördüğünde, bu, bu bunlar halka şeklindedir böyle, tabi tam halkaya rahat edemiyoruz ama, e, efendim bir çevreleme, halka dediğimiz bir çevreleme şekli, bak böyle, efendim, ee, arkaya doğru açılan bir halka şeklindedir. Bu halka, bu ilim meclisi, hadis-i şerifte mecalisül ilim ve hilakul zikir <gülüyor> ilim meclisleri ve zikir halkaları diyor. Halka dediğimiz yuvarlak şeyleri halka deniyor ya. İşte bu da böyle devirme olduğundan e, konuşanın etrafını, hocanın etrafını çevirdiğinden cemaat, o çevirme dolayısıyla halka deniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir e, halka çevirmişti. Efendim, bir kişi geldi o halkaya sokuldu yani biraz yer açtırdı kendisine hafif sağa sola insanlar kayarak sıkışık da olsa ona yer verdiler ikincisi geldi tabi o biraz haya ve edep e, takınarak e, yani tam bir halkaya sokulma rahatsızlık vermeme amacıyla yapmadı da Hemen halkanın arkasına oturdu. Bir üçüncüsü de geldi, şöyle bir baktı, ne var ne yok derken çıktı, ayrıldı gitti. Katılmadı. Ne bur ne lauk anin neferi selate. Size şu üç kişinin durumunu haber vereyim mi? Buyur Allahu Aleyküm. Ema hadi o mu? Fa wa ilallah, fa awahullah. Bu birincisi var ya dediği ilim meclisine girmeli halkaya böyle zorla sokuldu, biraz da rahatsızlık vererek hani, sağına soluna ama ilme merahından efendim bu işi yaptı, rahatsızlığı verdiyse de halkaya sokuldu. Bu aynen allah Teala Hazretlerinin bağrı olsa allah Teala Hazretlerinin böğrü olsa nasıl ki birimiz sevdiğini bağrına bastığı gibi bu ilim meclisleri aynen allah Teala'nın bağrı gibidir teşbihte hata yok, Allah'ta şekil yok o diyor Allah'a sokuldu, Allah da onu bağrına bastı diyor e şuraya girmek budur ya sokulmak budur ya ikincisinin durumu فَسَّحْيَ o ikincisi diyor o da sokuldu Dinlemeye katıldı, ilme katıldı fakat Tam bir halkanın içine girmemesi sebebi Utandı Allah da ondan utandı diyor Yani hayalıya karşı Allah'ın muamelesi Hayadır Allah Teala'nın e, Şimesi Güzel ahlakından biri de nedir? Hayadır Ama Allah Teala bizim gibi utanır mı? Haşa bizim utanmamızdaki durumları biliyorsunuz Kalp çarpar yüz kızarır falan Allah Teala da haşa böyle bir şekiller Olmaz. Ama ne yapar? Utanma muamelesi yapar. Ve emme Üçüncü geldi bakındı bakındı teftiş memuru gibi. Ne var ne yok. Çıktı gitti. Fe'a'raza fe'a'raza allahu an. O zikir ilim meclisinden döndü yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi. Buraya girmenin bir alemi var. Dönmenin başka bir alemi var. Fema'leum anit tezkiratim urizzayn ferrat min kaçvara? Müşrikler hakkındadır. Ne oldu ki onlar vaaz-ı nasihattan yüz çevirip gidiyorlar sanki onlar aslandan kaçan yaban eşekleridir diyor. Kur'an. Onun için vaazda birisi efendim ilan yazıyorlar buraya. Herkes bir ilan yazıyor tabi. O şöyle Allah e yani durumuna göre cevap veriyoruz. Verilecek şey var, vermeyecek şey var. Biri de mesela ilan yazıyor. Ne diyor? Efendim eşeğimi kaybettim. İlan eder misiniz? Hoca efendi de ne yapacak? Dedi ki işte felancan eşya kaybolmuş. Bulan varsa haber versen. Falan diyecek. Hocadan mübarek adam ilanı okumadı. O da gelmiş eşek ilan ettirmeye. Allah rızası için gelmemiş işte de. Değişik değişik insanlar var. Mesela gelenler arasında tabii. Adam niye geldin? O diyor hoca iyi güldürüyor. Gülmeye geldim öbürü birini görmeye geldim öbürü vesaire. Birini çarpmaya geldim. Neyse. Herkesin bir derdi var. Tabi ekseriyet Allah için geldiğinden meclis Allah adına kurulmuş bir meclis oluyor. Onlar benim dostlarımdır. Oturanları da mahrum olmaz. bedbah çıkmaz diyor. İmanı olan yani ne niyetle gelse de Allah toptan pazar hepsini. Onu da onlara ilhak eder inşallah. Başka niyetle gelir. Allah niyetini düzeltir inşallah. Öyle de oluyor. Adam ajanlığa geliyor ajanlığa diye geliyor, kapılıyor ondan sonra kaç kişi bu şekilde ya biz görevli geldik ne diyorsun ne demiyorsun ama biz şimdi diyor emekli olduk devam ediyoruz diyor yani. <gülüyor> Neticede Allah'a dönüyor. Bu ilim yoludur e, ulemanın bazıları fukahanın bazıları buyurduğu üzere biz ilme dünya için çalıştık ama ilim bizi ahirete çevirdi diyor yani başka niyetle de gelse dinledikleri ona ne yapıyor tesir ederek onu hak yola çeviriyor bu ilmin böyle bir etkisi var, tesiri var. O da efendim ikide bir e, bekliyor ki eşeği ne zaman ilan edecek. Hoca efendi de ilan etmeyince birisi kalkıp tam o arada vaazın ortasında çıkarken o eşeğini kaybedenler diyor, kalktı, he, tut diyor eşeğini. Hoca benle dalga mı geçiyorsun diyor ya ben sana eşek soruyorum canım ben adam gösteriyorsun. E diyor ben sana ayet okuyorum diyor. O vaazdan kaçanlar diyor, aslandan kaçan ben eşekleri gibidir. Allah Teala buyuruyor, diyor sen senin eşeğinden daha iyi diyor bu Allah'ın buyurduğu eşek diyor. Efendim, tefsirde yazıyor bu yani, tefsirde. Ha ama ne var? Burnum kanadı, abdestim bozuldu. Efendim, e Kazan hacetim geldi, kapıda biri bekliyor, çoluk çocuk dışarıda bekliyor. Bunlar zarurettir, biz bu zaruretleri konuşmuyoruz. Ama bir insan ne var ne yok, teftiş müfettiş gibi gelecek ondan sonra beni sarmadı diyecek, çıkacak falan. Cık, bunlar, Allah o yüz çevirdi, Allah da ondan yüz çevirdi diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu meclisler meleklerin arayıp bulamadığı meclisler. Melekler en çok bu meclisleri merak eder. Ve dünyayı talan ederler. Böyle bir meclis bulmak için melekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Geliyor. Bir cemaat oturmuş. Onlara soruyor. Ma eczlesekum. Sizi buraya oturtan sebep nedir? Her meselede niyettir. Müminin ameli niyetine göredir. Onun için insan otururken de niye oturdum bir niyet edecek. Tabi bu niyet kalbinizde vardır. Yoksa tabi insan niyet ettim Allah rızası için sohbet dinlemeye diye başlamıyoruz tabi. Namazda bile dille niyet bir dattır, Niyetin yeri kalptir. E şimdi sizi buraya oturtan neden nedir? Diyorlar ya Rasulullah, biz buraya oturtan zikrullah, tilavetül Kur'an, Kur'an okumak, ilim müzakere etmek, Allah'tan bahsetmek sonra buyuruyor Yemin eder misiniz ki diyor Hiç başka bir nedenle değil Mesela birini bekliyordum adam dedi ki Otur burada ben şimdi geleceğim O arada sen de yarım saat oturdun oradan Gibi de olabilir Yemin eder misiniz Sizi buraya oturtan sebep Sadece ve sadece Allah rızasını ilmini tahsildir Yemin ediyorlar o Kainatın efendisi buyuruyor Ema inni Ma istahleftukum, ve Velakin Allah yubahi bikumul malaike. Hem de akşam yatsa arası olacak. Ben bunu öyle hatırlıyorum hadiste. Zann diyorum İbn Mace'de mi gördüm? Akşam yatsa arası oturmuşlar. Kainat efendisi, Evabinleri falan kurmuş, evine gitmiş. Evden aceleyle çıktı yani. O anda tabii vahiy geliyor, melekler geliyor. Çıktı telaş böyle, hatta nefesi de dar. Tık nefes olmuş. Gelmiş onlara. Siz diyor niye oturuyorsunuz burada? Cık, Allah Allah, Resulullah'a ne oldu sallallahu aleyhi ve sellem böyle hızlıca geldi bize, niye soruyor acaba? E biz ilim için oturduk burada. Bir daha soruyor, yemin eder misiniz falan. Onlar da telaşa düştüler acaba, niye bize böyle hiçbir zaman böyle bir şey yapmadı? Buyuruyor ki, ben size inanmadığımdan, güvenmediğimden size ant vermedim. Sizi yemine salmadım. Lakin diyor, Şimdi Rabbimi gördüm, sizi meleklere gösteriyor, bakın benim kullarıma var mı böyle sizde, diyor. Sizinle meleklere gurur duyuyor. Sizi gösterip meleklere Allah sizinle iftihar ediyor. Ben de sizin ne amelde olduğunuzu anlamak istedim. Onun için diyor, doğru koştum geldim. ha niyetiniz Allah'ın zikriymiş. Dolayısıyla bizim niyetimiz Allah'ın zikridir. Esas zikir Mevla'dan bahsetmek, ilimledir ve bu meclisler kesinlikle ilim meclisleri ve zikir halkalarıdır. Dünyada cennet neresidir denirse Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve i sadık aleyhisselam her haberi doğru, hiç yalanı yanlışı olmayanın beyanıyla cennet bahçesi diye gösterilecek yerdir. Nasıl ki Ravza-i Mutahhara'da Mahbeyne Bekdi ve menberi Ravd-u Minni Abdül Cennet. Evimle minberimin arası cennet bahçesidir dediği yeşil direklere millet girmek için nasıl mücadele veriyor o ravza denen yere? Aynen hadis-i şerif Tirmizi hadisinde ilim meclisi bulduğunuz yerde Ravzatümmini yazılacağını. Cennet bahçelerinden dünyadaki bir bahçedir. Bura böyle alınıp çarşaf gibi cennete böyle saçılacak. E bu budur. Ama kafanı boynunu çıkartmazsan, yuları başından çıkartmazsan, ipsiz sapsız kalmazsan, bağlı olursan, itaat edersen, tabi olursan, devam edersen, sebat edersen, bu nasıl ki sallacam elh ve Bekiy'e ve Mekke'deki Cennetül Mualla ve Medine'deki Cennetül Bekiy'e tenen. Mekke'deki adı Hujun. Mekke mezarlığı ile Medine mezarlığı diyor. Çarşaf gibi iki ucundan tutulacak ne varsa böyle öyle de cennete saçılacak diyor. Onun için millet orada ölme Hefez ediyor, men istatâ'î yemûte fil fel yemûte, Medine'de ölmeye gücü olan orada ölsün intihar etsin demiyor da gücü olan orada ölsün yani bana mücavir olsun, komşu gelsin Medine'nin biraz da sıkıntısı olur, sıtması olur yani bazı hastalıkları olur alışkan olmadığın hava olur iklim olur, orada sabretmek lazımdır o zaman fe matebiha Kuntuleu şahit ben şefiatım ya ölene kıyamet günü şahit olacağım, hayırla şahitlik yapacağım, hakkında şefaatçi olacağım diyor. Bak. Zekeriya Efendi Hazretleri, Muhammed bin bukhari yakında vefat eden o mu büyük zat Medine'nin kutuplarından. 60 sene 70 senedir Mekke'ye gitmiyor. Mekke'de ölmeyeyim diye. Medine'den çıkmadı be. Ya ve orada da Resulullah'ın yanında ben hayırlı komşu olayım derdi hep. Orada komşuluk nasip oldu Böyle alınacak diyor Çarşaf gibi cennete Saçılacak diyor E tabi hoca efendi öyle adam var bozuk O da bizle beraber Mekke'de öldü falan Onun durumu ne olacak Diye soran olabilir Tabi orada da Ehli olmayın Allah'ın melekleri var adamını Adamına sevk eder Ruhların da nakliyatı vardır Kargo var ya kargo Ruh, ruhlar içinde kargo var kargo tamam mı telefon edersin eve teslim alır getirir şehitlikten alır zincirli kuyuya götürür zincirli kuydan alır şehitliğe getirir ha. zindan arkasına götürür mezallara böyle melekleri var develerle yani bu tabi cisimler e, itibariyle konuşuluyor ruhlar naklediliyor Ta Darul Harb'te ölüp de Medine'de çıkan var. Medine demek ki de ölüp de küfür diyarında çıkacak var. Nasıl ki ben size bir salavat öğretiyorum dua kitabından ne diyorum size. Bunu günde 33 kere okuyan dünyanın neresinde ölse kabri Resulullah'ın kabrine komşu olur. Ve oradan çıkar diyorum değil mi? Dualarım kitabında bir salavat öğretiyordum size 33 defa. İşte bunun gibi şimdi burasına... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenneti fertahû. Cennet bahçesine oturunca istifade edin." Ha. Yarazüllah, "Ma'ani'dü'l cennet, biz dünyadayız, cenneti nerede bulacağız?" diyenlere ne buyurdu? Bu adresleri gösterdi. Mecalisü'l Nerede ilim meclisi var, orası Ravza'dır. Ravza. Nasıl ki Medine'ye ne diyorlar? Ravzayı Mutahhara. Aynen hadiste bura hakkında da şu andaki konumu itibarıyla ne tabir ediyor? Ravza. İşte cennet bahçesindesin, burada ölsen cennetin ortasında ölmüş olursun. Tabi, imanla öldükten sonra efendim ve Allah Teala bu meclislerden ayırmasın diye dua edelim, niyaz edelim, Allah böyle bir salih amelin akıbinde ölmek nasip etsin diye hani bu sefer olmasa bile, bu sefer olmasın inşallah ama mutlaka öleceğimiz bir zamanda da böyle faziletli bir amelle ölmeyi nasip etsin de boşuna gitmeyelim. Neticede bu vaz size birkaç ay gider inşallah. Ha, biraz sakinleşirsiniz, kıpırtaşmazsınız. Ondan sonra yazı atlatırız. Kışa zaten Allah kerim. Tamam. Şimdi bu ön söz olsun mukaddime. Ve Allah Teala devamlı bunları hatırlatsın. Niyetimizi tazeletsin, ihlasımızı artırsın. Bu meclislere gelirken bize salih amel niyeti nasip etsin. Meclislerin Rabbim edebini takınmayı nasip etsin. Ayet hadislere saygılı olmayı nasip etsin. Allah'ın dininin nişanlarına tazim ve saygı gösterenlerin kalplerindeki Allah korkusu, Allah saygısından kaynaklanır. Ayetinin sırrına mazhar etsin. Rabbinin değer verdiği, hürmetli kıldığı şeylere, saygı gösterenlere bu hürmetleri Rabbi katında, Rabbi nezdinde hayırlı olacak. Ayetinin sırrına mazhar etsin inşallah. Onun için sıcaktır, soğuktur, yandık, donduk demeyeceğiz. Saygımız, edebimizi Muhafaza edeceğiz. Meclisin değerini bileceğiz. Evet. Şimdi ne zaman ki tabi ben de aşağı inerim o zaman beraber otururuz çay içersek muhabbet edersek o zaman herkes rahat. Ama ne zaman ki bir kişi ayet okuyor hadis okuyor öbürleri dinliyor o zaman meclisin hali değişir. Edebi değişir. Vasfı değişir. Dolayısıyla buradaki tazım ve saygı bizim şahsımıza değil, vasfımızadır. Bu vasıf Allah'ın sıfatıdır, ilim sıfatıdır. Ve buradaki konumu itibariyle Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veraseti sebebiyle, ondan rivayet edilen hadislerin nakli sebebiyle Resulullah'ın meclisi olma vasfına sahiptir. Bu vasıflarla şahısları birbirine karıştırıp da hoca kendisine saygı istiyor gibi yanlış bir mana çıkartmayalım. Bak ben sizin elinizi öpeyim, ayağınızı öpeyim. Hiç ben size daha çok saygı duyuyorum ve kalbimde böyle inanıyorum. Benden çok daha değerlisiniz. Çünkü siz sırf Allah için geldiniz, belki bizde karışık niyetler olabilir. Bu yüzden biz sizin ihlasınıza yüzde yüz eminiz. Ve sizin işiniz daha garantili. يُصَلُّونَ لَكُمْ felekum ve فَلَكُمْ وَلَهُمْ فَيْنْ اَخْطَعُوا فَلَكُمْ عَلَيْهِ İmamlar size namaz kıldırır, hocalar size vaaz eder. Doğru yaparlarsa siz de kazandınız, onlar da kazandı. Yanlış ederlerse siz yine kazandınız. Onlar kaybetti. Hadis-i şerifine göre sizin kaybetme riskiniz yoktur. Ama hocaların kaybetme riski çoktur. Onun için biz yukarı çıktık da su altımızdan gidiyor değil. Esas şelale üstümüzden geliyor diye biz daha tehlikeliyiz. Ama e bu demek değildir ki meclis ayet hadis meclisi olduğundan, Allah'ın sıfatı ilim sıfatı tecelli ettiğinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in veraseti size intikal ettiğinden bu vasıflar mülahazasıyla meclise hürmet gerekiyor ama şahs itibariyle biz de sizden adi bir kuluz. Allah bizi size bağışlasın diyoruz. Biz böyle biliyoruz kendimizin ne mal olduğunu da çok iyi biliyoruz. Tevazu etmek için söylemiyoruz. Hasbe Efendi öyle derdi millet estağfurullah falan dedi. Estağfurullah deyin diye demiyorum ya kesin şimdi derdi falan. Mübarek doğru derdi, samimi konuşurdu yani. Hakikaten öyledir. Şimdi kıyamet alametlerinin en büyüklerinden tabi fasıl fasıl gidiyoruz bu fasılda tegayyurul ehval ve inqilâbul mevâzin ve ihtilâluha Haller değişecek, dengeler bozulacak dengemi kaldı, ne dengesi dengeler bozulacak ve bu öyle bir alamet ki bunun efendim e, orta alametler sınıfında değerlendirilmesi doğrudur çünkü bu başlamıştır, epey zamandır ve şu anda artarak ilerlemektedir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin icaz nebevisi, yani mucize vasfına sahip hadis-i şerifleri bu alametlere misal teşkil etmektedir. Mesela Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta birçok hadis-i şerif buyuruyor. O da en önemlilerinden biri. Siz de epey biliyorsunuz bunu değil mi? İzâ dunya'etil emanetü fentezırı s-şa'a. Emanet zayi zaman kıyameti bekle. Kâlu keyfe ıza'etü ya Resûlullah. Emanet nasıl zayi edilir sorana? İzâ üsnidel emru ilâ gayri ehlihî fentezırı s-şa'a. Vazifeler, yetkiler, görevler ehli olmayan kişilere teslim edildiği zaman kıyameti çok yakında bekle. Bu yeni mi oldu? Ta Yezid'den başladı. Değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden 60 sene sonra Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın duasını hatırlıyorsunuz. Değil mi? Euzubillah min sittin dedi. 60'ın başından Allah'a sığınırım dedi. 60'a bir sene kala vefat etti. Yezid'in halifeliğine denk gelmedi. 60'ın başından Allah'a sığınırım. Çünkü Resulullah'tan haber almıştık. 60'ın başında çoluk çocuğun eline geçecek işler Neticede ortalık karıştı işte. Hz Hüseyin'in şehadeti, Harre vakası. Dünya kadar olaylar geçen derslerde geçti. Oradan beri bazen ehlini buluyor. Çoğu kere ehline geçmiyor. Ve bu kıyametin büyük bir alametini teşkil ediyor. E, i̇ş ehli olmayana teslim edildi. Şimdi emanet deyince millet zannediyor ki adama bu suyu verdim. Bak bu sana emanettir dedim. Sakla dedim. O da suyu döktü. Adam da geldi, hani benim suyum dedi. O da dedi ki senin su döküldü de bir başka su vereyim sana falan. Gibi zannediyor millet. Halbuki o da emanettir ama hani bırakılan mal emanet. Bizim milletimiz bunu şey, yapıyor. ama aslında emanet güvenilirlik vasfıdır. İnna araznaleymanete, ala semaat ve alar. <gülüyor> Vel Cibal göklere yerlere dağlara emaneti arz ettik. Yani emanet dini mübin İslam'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçmak suretiyle Allah katında, kullar katında güvenilir vasfına layık olmak. Gökler yerler dağlar dediler. Ya Rabbi bunun sonunda ne var? Mevla buyurdu ki iyi yaparsanız cennet var. Kötü yaparsanız ateş var. E sen şimdi diyorsun ki göğe yere taa ne olmuş? Ya göünde yerinde dağın da hakkani bir hayatı var. Yani her canlı da senin benim gördüğüm manada kıpırdaşma görünmüyorsa da ve taricim ale tehsib o dağları donmuş yerinde görüyorsun. Herkes misal verirken dağ gibi duruyor derler. Dağlar durmakta da alemdir. Ama halbuki o dağlar bulut gibi yürüyor diyor Kur'an. Tabii kıyamete koparken yürüyecek. Aynı zamanda. Dünyanın dönmesinden tut Her şeyin E bu dağlar da efendim Bu yerleştikten sonra ne haller yedi, Ne dağlar birbirinden ayrıldı Ne kıtalar birbirinden ayrıldı Ne denizler sular araya girdi Köprünün altından ne sular geçti Neticede Burada hakkani bir hayat var Bunu Allah'ın dostları keşfedebilir Ama biz de buna iman ediyoruz Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor Efendim Vemin şey illallahü bihamdi ayet kelimede her şey Allah'ın hamdiyle ile tesbih eder. Her şey deyince buna dağ taş gök yer hepsi girer. Tabak çanak hepsi girer. Mesela diyor ki bu oturduğun sandalye, kürsü, tahta koltuk devamlı tesbihedir. Yattığın yatak devamlı tesbihedir. Onu sana işittirse senin uykun kaçacak. Davud Aleyhisselam gece sabahlara kadar ne yapıyordu? Tesbih ediyordu. Sabah işrak saatinde insana ağırlık basar. Hele bir de gece teheccüdden beri yorgun olana tamamen bir ağırlık gelir işrak saati, güneş doğma saatinde. Ne zaman işrak saati ağırlık bassa allah Teala ona o zaman dağların tesbihini işittiriyordu. İnna sekkarnel jibâle ma'u yusebbihne bil aşiyyi vel işraaqa vel tayre mehşûra kullullu levvâb. Kuşların, dağların tesbihini tam Davud Aleyhisselam Geçkinlik geldiğinde O dağlar inim inim Allahu Ekber Sübhanallah dediğini duyduğu zaman da Ne uyku kalıyordu ne bir şey Tam gaz zikre devam ediyordu İşte onun için dağlar tesbih ediyor Hayatı var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, İbni Mesud Hazretleri diyor Künne ne külüttaham <gülüyor> Ve nesme ve Buhari Buhari Kaynak sorup duruyorsunuz ya sanki bir şey biliyorsunuz gibi Bir de kaynak soruyorsunuz Millet de bana diyor ki ya bize niye hakaret ediyorsun ya hoca beni. Ben hakaret etmiyorum da bu kaynak soranlara uyuz oluyorum ben yani. Çünkü ehli sünnet bir alimin konuştuğuna, yazdığına kaynak sorulmaz. Bu kaynak sorulmak fitnenin başıdır. Ama biz yine söylüyoruz. Buhari hadisinde ne buyuruyor? Biz diyor yemeği yerken yemeğin tesbihini duyardık diyor. Son çorba ya, fasulye. zeytinyağlı fasulye yiyorsun da o yerken "Subhanallah" dediğini bizim kulağımız duyuyordu diyor İbni Mesud. Buhari, "De sahabenin imanıyla gel desen boy ölçüş." Onlar mucize zamanlarına yetiştiler. E şimdi Kainat Efendisi eline taşlar aldıydı, değil mi? Çakıl taşları. çakıl taşları ne yapış? "Subhanallah" diye, "Subhanallah" diye okuyorlar. Ebu Bekir Sıddık'ın eline ve herkes duyuyor bütün cemaat. Ebu Bekir Sıddık'ın elinde de tespit. Hz. Ömer'e verdi. İşte sonra başka bir sahabe diyor benim elime gelip benim elimde tesbihleri duyulmadı diyor. Ama onların elinde duyuldu diyor. Ha, onun elinde de tesbih ediyor ama duyulma meselesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göster. Efendim tabak, çanak tesbih ettiğin. E şimdi yattığın yatak tesbih ediyor. Efendim bütün hayvanlar tesbih ediyor. Buyurun nice merkebe binenler var ki bindiği merkep ondan hayırlıdır. Çünkü merkep Sübhanallahübihamdi diyor bu üstünden yalelli taraneni çekiyor ulan merkep Sübhanallahübihamdi çekiyor bu üstünden e merkep ondan ne oluyor? hayırlı oluyor senin araba da senden hayırlı oluyor bindiğin arabanın çeliği demiri he? egzoz şarjman bilmem ne bilmem ondan adını neresiyse Hepsini ne yapıyor? Sübhanallahüübihamdi okuyor bunun hakkında ne var kaynak? Kur'an var ve immin şeyin şeylerden hiçbir şey Eşyadan hiçbir varlık yoktur ki İlla mutlaka Kesinlikle Yusebbihu bihamdi Sübhanallah bihamdi diye Allah hamd ile tesbih ediyor Noksan sıfatlardan tenzih ediyor Kamil sıfatlarla met ediyor E ben duymuyorum Zaten ayet onu da söylüyor Ve lakin la tefkahune tesbihum Siz onların tesbihini anlamazsınız Kur'an-ı Kerim bunu da Söylüyor. Ha Allah Teala sen anlamazsın dediği halde ben niye anlamıyorum diyor hala. Ya işte Allah sana onu anlatmıyor, duyurtmuyor. Duyurtsa sen yatabilir misin? Yatağa yatacak, tam uyuyacak. Yatak Sübhanallah ben diyecek. Bu cinlendim, delilendim diye fırlayacak. E, uyku kaçar yani. Onun için sen karıştırma. Sen Sübhanallah ben diyecek. Bir kere yatak sabaha kadar çekiyor zaten. He? İşte biz emaneti göklere, yerlere, dağlara arz ettik. Şimdi anladın mı? E cennet var, cehennem var, göklere, yerlere, dağlara ne olmuş? Ne olmuş olur mu? Onların da hayatı var. ''Ve bu ennâs vel hücâre'' Cehennemin tıraşı, e, tutturağı, çırası nedir insanlarla? Taşlardır diyor Kur'an. Ama allah Teala, tabi orada onlara o kibrit taşları tutuştursunlar diye onları koyuyor. Yoksa efendim, dünyanın da e, mukaddes yerleri hariç, diğer her tarafının cehenneme atılacağı rivayet ediliyor. Güneş ve ayın da cehenneme atılacağı rivayet ediliyor. Leşemsükür Uran güneş dürüldüğü zaman, güneş cehenneme atıldığı zaman cehennemin içinde diyor bir ceviz kadar kalacak diyor. Efendim, bunlar tabii ne ceza edecekler? Şimdi onlar gök, gökler yerler ve dağlar emaneti yüklenmediler. Sorumluluğa girmediler. Dolayısıyla cezayı hak etmediler. Sorusu gelirse onlara azap için değil. Ya ne için? Dünyaya tapanlara, onları sevenlere, onların aşkından bir karış toprak için Allah'ı unutanlara, arsa için, araba için, mal için, efendim, o güneşin teziniyle, süslemesiyle, o her yerin parıl parıl parlamasıyla o dünyaya bakıp da vay be dünya ne güzel, yaşamak ne güzel ya diyenler var ya. Halbuki hava puslu oldu mu? Aman bu kasavetli havaları da hiç sevmem. Hiç moralim bozuk. Güneş açtı mı anam? Tabii kıpır kıpır, şehveti de tahrik eder sıcak havalar. kafasına vurur her türlü. Ondan sonra bir ya ne güzel şimdi nerede yüzeyim, nerede geziyim, ne yapayım ya? İşte diyor siz mi bu güneşe, aya, siz mi bu dağlara, taşlara, siz mi bu bağlara, bahçelere aldandınız? Alın sevdiğiniz dünya uğrunda amelleri terk ettiğiniz dünya efendim ibadetleri terk ettiğiniz dünya buyurun yanın onunla beraber diye atacak yoksa burada cehennem bir acı onlara vermeyecek yani güneş ay bir azap hiç etmeyecek çünkü sorumluluğu almadılar biz emaneti arz ettik fe beyne yâh iyi yaparsanız cennet var dediler ki iyi ama kötü yaparsak cehennem var ya Rabbi biz serbest miyiz? mevla buyurdu ki serbestsiniz Serbestsek biz almayalım dediler. Niye? Ya cenneti ama dediler. Cehenneme girmeye lüzum yok. Riski göze alma lüzum yok. İnsan'a teklif etti. Hocam beni ben öyle bir teklif hiç karşılaştığımı hatırlamıyorum. Tabi sen sen şimdiki dün konuştuğumu da hatırlamıyorsun ki sen benim. <gülüyor> Adam üç gün evvel söz veriyor üç gün sonra hatırlamıyorum diyor ya. Sen daha sabah yediğini unutuyorsun da. Allah-u Teala kalubelada ruhlarımızdan aldığın bir isakı sözleşmeyi haber veriyor. E şimdi insanın huyunu bilmiyor muyuz ya? Bilmiyor muyuz ya? İnsan bu ya. Şu andaki duruma bakalım o zaman. Mevla'nın sözünün doğruluğunu anlayalım yani. Şimdi bile bir adama ne kadar uyarıyorsun? Bak kardeşim bu görev tehlikelidir. Bu yetki Sorumluluk gerektirir. Azap var, şu var, bu var diyorsun. Adam hiç dinliyor mu? Ver bana diyor ya ver ver ben onu çok iyi yaparım. Belediye reisi, milletvekilliği, başbakan, reisi cumhur. Benden iyisi kimse olamaz diyor. Ya bu kadar insanın sorumluluğu senin başına. Ömer İbni Abdülaziz gibi zat adalet timsali diyor. Efendim. Hesabım bitmedi diyor ya, o hesabım diyor. Mana alemi de göre. Diyor, sana ne oldu diyor, şurada bir köprü kırılmış. Geçen bir keçinin düşmüş bacağı kırılmış, hala onun hesabındayım diyor ya. Sen her gün oyuk açıyorsun, çukur açıyorsun, içine düşen ölüyor ya. Adama diyorsun ki ya bu... Şimdi, şimdi! Nasıldır? Reislik nasıldır? Liderlik nasıldır? Nasıl hoş bir şeydir? Koltuk, makam mevkii nasıl tatlı geliyor? Diyorsun sonunda ateş var. Diyorsun işte bunun sonunda ne var? Kardeşim bunun sonunda bak iyi yaparsan cennet var ama çok tehlikeli. Aksi taktede cehennem var adam diyor ki yok canım ben hiç cehenneme lüzum kalmaz. Ben yaparım diyor iyi yaparım diyor falan. Alıyorum. Başına belayı ondan sonra benim bildiğim gibi değilmiş anlamadım bu başka bir şeymiş. Karıştırıyor gidiyor. Ehli ol, olmadığı işe talip oluyor. Namzet oluyor aday oluyor. Ondan sonra efendim başına belayı alıyor şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor iş ehlinin gayrine teslim edildiği zaman kıyameti bekle hadis-i şerif bize maneti her şeye arz ettik dediler almayalım ve hemen el insan, insan dedi yükle bana ve yüklendi ve şimdi bu yükün altında eziliyoruz Allah bize kolay taşıttırsın inşallah Şimdi bak helal'lar emanet, haramlar emanet, emirler emanet, nehiyler emanet, abdest emanet, cünüplükten yıkanmak emanet, beş vakit farzları adem emanet, oruç emanet, zekat emanet, nikah emanet, hepsi bir emanet. Kadınların sorumluluğu evleniyoruz üstün emanet, çocuk çocuk doğuruyoruz, emanet emanet emanet. Yani illa emanet, ayakkabı mal emanet değil yani. Hepsi sorumluluk. Onun için helala iman elimen la emanetle. Emaneti olmayanın imanı yoktur diyor. Yani kamil imana sahip değildir. Ne demek? Bir adamda güvenilirlik vasfı yoksa bu insan kamil bir imana sahip değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyametten evvel olacakları haber veriyor. Hüzeyfer radıyallahu anh bu hadis-i şerifi, acayip bir hadis. يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةِ فَتُكْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ Allah Allah فَيَظَّلُّ اَثَرُهَا مِسْلَلْوَكَتِ Adam diyor ahir zamanda nasıl olacak biliyor musun? Ya adamların huyu değişiyor falan diyorlar ki ya bu adam böyle değildi ne oldu? O da diyor ki bypass oldu diyor kanı değişmiş falan Cık, Allah Allah diyorsun ne acayip şey Oluyor değil mi böyle şeyler? Adam diyor ki bu adamın huyu değişti falan Ya ben buna diyor, böyle değildi hep güveniyordum diyor Şimdi bir güvendim diyor bir kazık yedim şimdi bir daha <gülüyor> zaten kazık atana kadar elli kere güvendirecek de bir kazık attı mı o hepsini çıkaracak tabii şimdi adam diyor uykuya yatacak hadis şerif ya sallallahu aleyhi ve sellem hadisin kaynağı kaynağı müslim sahihi müslim adam uykuya yatacak kalbi <gülüyor> güvenilirlik vasfı diyor kalbinden söküp alınacak sanki gömleğini çıkarır gibi uykuda ya ahir zamanda ya adam deri değiştirir gibi huy değiştirecek ya evvelsi gün güvendiğin adam ertesi gün eşkıya olacak ya bugünlere geldik biz tanımıyoruz insanları ne kadar insanlara güvendik halim selim başımıza neler getirdiler ya biz hapse düştük neler gördük adama emanet verdik kuranları kitapları biz hapse girdik gitmiş satmış hepsini 10 sene beni gezdiren adam sakallı arabasıyla bizi sohbetlere götürüyor adam dedik evliya gibi adam ya 10 sene biz hapse düştük Kur'an'lara emanet verdik anahtarı almış hepsini satmış şimdi yok ya bu adam 10 sene böyle değildi Allah, Allah adam diyor uykuya yatacak kalbinden güvenilirlik vasfını Allah bir anda alacak diyor ya bir anda alacak diyor o güvenilirlik vasfının diyor eseri kalacak. Ne kadar mislelveketi böyle diyor efendim sert bir şeyi tutarsın da tahtaları mahtaları ondan sonra elinde bir hafif sertleşme izi kalır ya adamın kalbinde emanet vasfından böyle bir iz kalacak diyor. Hiçbir güvenilirlik vasfı kalmayacak diyor. Sonra bir daha uyuyacak yani za. Zaman geçtikçe bozulacak yani. Birkaç sene sonra fetük bozu tekrar alınacak daha eseri azalacak. Teus bihunaz yetebayoun artık zaman öyle hal alacak ki insanlar alışveriş yapacaklar. Şimdi aynı bak bugün. Fela içlerinden bir tane bile emaneti ödeyen borcunu ödeyen Bırakılan emaneti sağlam teslim eden Verilen vazifeyi hakkıyla ifade eden Aldığı parayı helal ettiren insan Az bulunacak Fe innevi İnne fi benifulen raculen eminen Denilecek ki diyor Felancalarda çok güvenilir bir adam var O adam parmakla gösterilecek Şimdi samimi söylüyorum Bu cemaatin hepsinin güvenilir olması lazım da İçlerinden bir kişi hakkında mesela belki bu adama dikkat edilmesi lazım denmesi gerekirken Öyle bir durumdayız ki biz tabi binlerce insan tanıyoruz On binlerce insanla görüşmüşüz Hakikaten güvenilir adam kaç tane dediğin zaman birkaç tane gösterilecek kadar parmakla gösterilecek kadar az kaldı ve Yani o adam hakkında efendim ne güvenilir adam, ne akıllı adam, ne imanlı adam, ne dürüst adam denen adam bir iki tane kalacak, onu da ismiyle söyleyebileceksin. Falan yerde böyle güvenilir bir adam var. Adama emaneti vereceğin, senelerce koruyacak, artıracak, senin hakkını sana ödeyecek, yetimin malı kalacak, yetime evladı gibi bakacak, büyüdü mü bu mal benim malım değil evladım diye. Malı çocuğuna, çocuğa teslim edecek falan. Böyle bir adamlar şu anda olduğu zaman haberlere çıkarıyorlar. Haberlere, haberlere. Haberlere çıkarıyorlar, diyorlar ki adama şu kadar para kalmış, yetimi bakmış, hiç parasını yememiş, efendim ona parayı geri vermiş falan dendiği zaman haberler diyorlar ki çok önemli bir haber diyorlar, biz alalım bu haberi. Böyle adam var mı diyor. Halbuki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar önem verirdiği, görev vereceği kimselerin seçimine kim daha bilgili, kim daha takva, kim daha düzgün hep onları seçer sallallahu aleyhi ve sellem yoksa soyluymuş, şerefliymiş, asil ailedenmiş, hiç bunlara bakmaz Köle köleyi bile ne yapardı vali yapardı Değil mi? Hz. Bilal köle değil miydi? He? Onların hepsi vali olmadı mı vilayetlere? Selman-ı Farisi acem değil miydi? Arap bile değildi yani. O o bakımdan, o soydan bile değildi. Medyenlere, medayinlere. Vali yapmadı mılar onları? Hazreti Ömer radıyallahu anh. Nasıl valileri seçerken? Efendim, Kureyş'ten midir? Soylu aile midir? Akrabamız mıdır? Hiç bakıyorlar mıydı? Kim güvenilir? Necran ehli Müslüman oldu. Kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Le'eb'azenne ileykum racülen eminen hakka emin. Size dedi vali olarak göndereceğim adam hakkıyla emin güvenilirlerin en güvenilir adamını göndereceğim size seçeceğim dedi. Kolladı kolladı. Kimi seçti? Ebu Ubeyde bin Cerrah. Likulli ümmetin eminun ve emin ümmeti Ebu Ubeyde Cerrah. Her ümmetin bir emini güvenilir adamı vardır. Bu ümmetin emin vasfına sahip olan kimdir? Aşere-i Mübeşer Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh Onu gönderdi böyle seçiyordu sallallahu aleyhi ve sellem ama şerlilerin kötü insanların güvensiz insanların yetkili makamlara gelmesi kıyamet alametleri resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor kıyamet kopmayacak Hatta o kadar ileri gideceğiniz ki başınızdaki yöneticiyi öldüreceksiniz nereden başladı hazreti osmanı Şehit etmelerinden başladı. Hazreti Ömer de şehit etti ama onu diyemeyiz çünkü Hazreti Ömer'i şehit eden Müslüman değildi Ebu Lüle. Ama Hazreti Osman hadisesinde efendim Müslüman geçinenlerin efendim tesir oldu. Onun için imamınızı öldüreceksiniz yani liderinizi öldüreceksiniz ve teşkil ediyordu bir kılıçlarınızla birbirinize gireceksiniz. Ta o zamandan başladı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ida bu lan seyfi ümmeti laurfa ilayim ul Kılıç benim ümmetimin arasına, Müslümanın Müslümanla savaşı, iç savaş hadisesi bir kere başladığı zaman kıyamete kadar bir daha kaldırılmayacak. Kıyamete kadar iç savaş Müslümanlar arasında devam edecek. Bu böyle buldum Kılıç bir girdi mi? Kıyamete kadar kalkmaz. Maalesef, böyle iç savaşlarla birbirine işte riaset sevgisi, dünya sevgisi, efendim ırkçılık, değil mi? Aştaasub bu gibi şeyleri yavrular da çok iyi kullanıyor. Kaşınacak yerleri biliyorlar, oraları kaşıyorlar. Kan alınacak damara giriyorlar. Ondan sonra şuculuk, buculuk derken Müslüman Müslümanı öldürüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kıyamet kopmadan öyle durum olacak. Adam adamı öldürecek. Niye öldürdüğünü bilmeyecek. Aynen öyle değil mi? Bir dava çıkıyor. Vatan evladı birbirini vuruyor. Ondan sonra sen ne dava uğrunda bu adamı vurdun den zaman ne bileyim bana öyle dediler diyor. Hiç daha sebebini bilmediği konudan adamı öldürüyor ya. Böyle bir zamandayız. Onu onun üzerine salıyorlar. Git şunu vur, vuruyor adam ya. Yani. Para için, ne için? Hiç gayesiz. Ve yerize dünya kum şirarukum. Kıyamet kopmadan evvel dünya işlerinizin yönetimine en kötüleriniz gelecek. İdâkânetum verâvukum hıyârakum sizin başınızdakiler en hayırlılarınız, en iyileriniz olursa ve gniyâkum zenginleriniz zenginlerinizde en cömertleriniz olursa ve mûrkum şûrâfeynekum işleriniz aranızda istişareli olursa Fezaharu'l-ardı O zaman dünyanın üstü size altından hayırlıdır. Yaşamakta hayır var. Çevir tara öbür tarafını. Ve Yöneticileriniz en beyinsiz, en yetkisiz, en akılsız kötü insanlar olursa. Ve bu buhalakum. Zenginleriniz en cimrileriniz olursa. Ve murukum ilani Yönetiminiz, işleriniz karıların eline geçerse o zaman yerin altı size üstünden hayırlıdır, yaşamakta hayır yoktur diyor. Hangi zamandayız? Herkes zamanınız zeminini bilecek. Yani yetkiler çoluk çocuğun eline kalacak. Bunun çoluk çocuk olması illa yaşça çoluk çocuk anlamında değil. Beyince tamam mı? Tecrübe cihetinden efendim akıl, tedbir, yönetim din, diyanet, takva bu bakımdan bir insan zayıfsa ona çoluk çocuk deniyor. Hadis-i şerifte Enes Malik radıyallahu soruyor Resulullah sana söyleme sorulduk ya Rasulullah. iyiliği emredeceğiz, kötülükten ne edeceğiz? Bu büyük bir emirdir. Biz bunu size devamlı tavsiye ediyoruz. Terk edilmesinin tehlikelerini çok anlattık. Ancak tabi öyle bir zaman geliyor ki bu hadis-i şerife göre sordu ki vaazın başında okuduğum hadis-i şerif iyiliği emretmek ve kötülükten neye yetmek vazifesi üstümüzden ne zaman düşer yani biraz daha tarifi şimdi dinlediğiniz zaman sanki o zaman onun için hakikaten de iş zorlaştı yani iyiliği emredip kötülükten neye yetmek her bakımdan tehlikesi arttı riski arttı güvencesi yok, emniyeti yok kötülüğü emredenler el üstünde iyiliği emredenler hapiste e neticede efendim Rasulullah'a soruluyor bu vazife bizden ne zaman düşer buyur idza harafi harafi İsrail İsrail oğullarında beliren alametler sizde de baş gösterirse vazetmede lüzum kalmaz yani tabi o zaman da biz diyemiyoruz ama bizine vazifemize devam edeceğiz ama geliyor. İdakanetil fahişe fikibarikum fuhuş zina yaşlılarda çoğalırsa şimdi ben tahmin ediyorum fuhuş ve zina sektörü incelenirse bekarlarla evliler oranında ekseriyetle fuhuş evlilerde fazladır ve genç ve ihtiyar münasebeti nispeti oranı orantısı araştırılırsa ben yine iddia edebilirim ki yaşça daha büyük olanlarda zina oranı daha fazladır evet bu yaşlıyken zinadenin acayip bir durumu var yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte selâzecün lâ yanzurullâhâ ileyhmi yemmel kıyâm ve lâ yüzekkîhîm ve lâ yükellîmûhûm ve elîm üç kimseyi Allah kıyamet günü rahmetle bakmayacak onlarla bir kelam konuşmayacak Onları günahlarından arındırmayacak. Onlara can yakıcı azap yapacak. Bu üç kimseyi sayarken şeyhun zânin ve tek müstekbirun. Öbürü de aklıma maşallah gelir. Bir tanesi yaşlıyken zina eden. Diyor. Yaşlıyken zina eden tabii gençken zina etmek de aynen haram ama yaşlıyken zina ettiği zaman azabı katlanıyor. Kibir. Zenginin kibiri Haramdır ama fakirken kibreden fakirken kibredenin efendim Allah Teala hiç rahmetle yüzüne bakmayacak. Yani olmaması lazım gelir. Fakirin daha tevazulu olması, yaşlının daha haramlardan sakınır olması gerekir. Böyleyken tersine çevirenleri Allah tersine çevirecek. Onun için yaşlılarda fuhuş çoğalırsa e şimdi yaşlı derken sen de diyorsun ki Efendim, o Ceendi ben daha 40rk'ım 40 ne demek ya 35 yolun yarısı demiş adam sanki 70'i görecek gibi o yaş 35 diyen de 40 tamını ölmüş 50 demin ölmüş o o şarkı mıdır şiir midir he onu söyleyen de 70'i görmemiş yani yaş 35 yolun yarısı niye göre diyorsun Osullah böyle 60'ta 70 arası ümmetimin hasat zamanıdır Peki 60 ile 70 arası, 60 aklomet ne Aws'a 70'i yaşını gören ümmetim çok az olur diyor. 70'ten sonrası zaten oran belli. E neticede e şimdi 40 ne demek? Men 40 ve lem yaglib Yaşı 40'ı geçip hayrı şerrini geçmeyen cehenneme cezini bohçasını hazırlatsın diyor. Hadis-i şerif. Yaşı 40'ı geçip hayrı şerrini geçmeyen yani ne demek? 40'tan sonra tevbe eden demek değil. 40 olduğunda, yaşı 40'ı geçince hayrı şerrinden fazla olacak. Yani 40'a kadar da hayrı şerrini geçmiş olacak. Yaş 40'ı geçtiğinde hayrı fazla olacak. Hangimizin hayrı fazla? Ha dediğimi göz açıp babanın 40 oldun. Ondan sonra ne kadar yaşayacağını belli değil. E, neticede şimdi efendim 40 bayağı yaş. Onun için baston bile kaç yaşında sünnet oluyor? 40. 40 yaşına gelenin baston kullanması ne oluyor? Sünnet oluyor. Adam ne 40 adam diyor. Ya hoca evendi. İmsakül <gülüyor> asa sünnetül enbiya alametül mümin. Baston kullanmak bütün peygamberlerin sünnetidir ve müminin imanının alametidir diyor. Baston var ya. Şimdi 40 yaşından evvel kullanırsa kibirdendir diyor. Ama kırktan sonra kullanmazsa kibirdendir diyor. Kırktan sonra. Niye? Gençlik havasına büründüğünden ben baston kullanırsam yaşlı görüntüsü veririm diye baston kullanmıyor. Kırkı geçenler. Halbuki o bastonda bir heybet var. Ya sünneti sallallahu aleyhi ve sellem işte dengeler bozulacak. Dengeler bozulacak nedir? Yaşlılar gençlere benzemeye çalışacak. Kıyamet alametlerinden birisi de Hayrukum ben teşebbehe min şebab min şebabikum bi kuulikum Sizin en hayırlınız gençken yaşlıya benzeyeninizdir Gençken Allah bana nasip etti ben gençliğimden beri çocukluğumdan beri yaşlı tipinde kılığındayım Dediler kamburun çıktı böyle duruyorsun falan Biraz düz dur sana Öyle alıştık öyle gördük 7 yaşımızdan beri 70 yaşındakilerle arkadaş olduk Öyle gitti ve şerrüküm sizin en kötüleriniz menteşebe min kuhulikum bişebabikum yaşlılarınızdan gençlere benzemeye çalışanlarınız en tehlikelilerinizdir. Onca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yakunu kavmun yagdabun fi ahiriz zaman bişefak kıyamet kopmadan evvel ahir zamanda ümmetimden bir cemaat çıkacak saçlarını varsa sakallarını siyaha boyayacaklar. Niye? Ya adam 60 yaşında adama bir bakıyorsun sipsiyah. Allah Allah diyorsun ya. Siyaha boyamak haram. İlk siyahla boyayan kim? Firavun. Evvelü men kadabe bis-savad. İlk siyah rengini kullanan Firavun. Kınayla kınalan beyazlığı gidermek var sünnette. Mesela sakalda beyaz olur da, sarı kına, şimdi adam kına yapmış, siyah kına buldum diyor ben diyor. Ulan saattekar kınanın siyah olur mu? Bir de baktım herifin sakalı sipsiyahı şi olmuş. E ne oldu dedi, ben kına yaptım. Amma da kına dedim yahu. Kına olur mu sipsiyahı ya Kına siyah olmaz ama sarı kına var ya, o kına ile beyazı biraz gidermek sünnette var. Ebu Bekri babası Ebu Kuhafer Radıyallahu anh getirildi Efendimiz'e, Mekke Fethi günü yaşlıydı çok, hepten beyazlamıştı Efendimiz buyurdu ki gayruhada, yani kınayla biraz bu beyazlığı kırın yani kına sakalına, saçına kına vurmakta sünnete uygundur ama tabi şimdi gibi gelenekte, görenekte Hepten adamı şey yaparlar yani, bu da ne derler falan. Onun için kınayı hiç vurmuyor. Sünnet ya, sünnet oldu mu millet nefret edecek sünnetten, Allah muhafaza etsin. Şimdi bir Müslümanın biri beyaz sakalına kına vursa, mesela ona biraz hep bakarlar yani. Halbuki Resulullah'ın emri var, sünneti bu yöndedir. Adam sünnet, münnet bilmez. Ben gelenek göreneye bakarım diyor. Millet ne yaparsa onu yaparım diyor. Ha siyah normalleşmiş. Ya olacak iş mi? 65 yaşında adam sipsiyah yav Boy atmış siyaha aleyhi ve sellem buyuruyor Ahir zamanda siyaha boyayacaklar ki havası lil hamam Güvercin havsaleleri gibi Bir de sakalların diyor buralarını kesecekler Çenede Güvercinin e, Şey gibi e, Havsalesi gibi Tam burasında Onu da siyaha boyayacak Şimdi <gülüyor> Suud'u öyle Suud'daki milletin çoğu Vahabilerin Böyle buralarına sakalı bırakıyor. Orada zaten efendim beyazlasa da hemen onu bir boyama ameliyesiyle sipsiyah yapıyor. Adam 90 yaşında samimi söylüyorum. Benden daha genç görünüyor. Ya. Onun için hadi i de, bu siyaha saçını boyayanlar sakallarını efendim böyle kuş güvercin şeyi gibi yapıp da e, kenarlarını kesip Boyayanlar, siyaha boyayanlar Gençliğe, gençlere özenenler Gençlere benzemeye çalışanlar La yecedûne râihetel cennet Cennetin kokusu 500 senelik mesafeden Duyulacak, bunlar kokusunu bile Duyamayacak Değer mi şimdi? Bu azaba değer mi? 500 senelik yoldan duyulan kokuyu Sana nasip yok İşte hadisleri buradan okuyoruz Kaynak soruyorsan bu Davud Bak. Geç Ebu da var. Nesai'de var efendim. İmam Ahmed Müsned'inde var. Hadis-i Şerif sahih. Cennet kokusunu dahi duyamayacaklar. Tabii bu cennet kokusunu duyamayacaklar derken acaba siyaha boyadıklarından mıdır meselesi? Mi yoksa onların nişanı siyaha boyamak mı meselesi de olabilir. Mesela haricileri anlatırken Resulullah Efendimiz zemmediyor. Biliyorsunuz Hazreti Ali ile savaştılar ben size onları anlattım. Sima muttehlik onların nişanları tıraştır de buyuruyor. Buhari'de. Yalnız o eğer saç tıraşıysa ki saç tıraşıdır. Saç tıraşı haram mıdır? Değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi de ömreden çıkarken kaç tıraş etmiştir. Ama onların yaptıkları ameller ve inançları sebebiyle Resulullah Efendimiz onların yoldan çıktıklarını haber veriyor ama nişan olarak da onların nişanı nedir diyor? Tıraştır diyor. Bunun gibi burada da e, bu siyaha boyamak onların nesi olacak? Sima ve alametleri olacak. Tabii ki yaşlıyken gence özenip de gence benzeyeyim diye bu faaliyete girenlerin kim bilir ne kadar bozuk amelleri olacak ki onları cennetin kokusunu duymaktan mahrum kılacak. Bu anlatılmak isteniyor, buyurulmak isteniyor. Şimdi ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Emri bil maruf neyi hal mükerri ne zaman terk edebiliriz? Beni İsrail'de belirenler sizde zuhur ettiği zaman, yaşlılarınız fuhşa düştüğü zaman ve'l-ilmü fi aradilikum. ilim sizin en rezilleriniz, en kötüleriniz, en bayağı, en aşağı fasık adamlarınıza düştüğü zaman yani hakikaten ilim acayip bir şey oldu. İlim sıfatı büyük bir sıfat fakat öyle rezil adamlara nasip oluyor ki adam hakikaten alim. Eûzü min kulli Ali min lisân buyurdu. Dilinden bal akan böyle Efendim bülbül gibi konuşan, ilmi de çok olan her münafıktan Allah'a sığınırım diyor. Yani adam bir çıkıyor açık oturumda televizyonda, yani hakikaten batılı müdafaa yolunda bir de ilmi var adamın, hakkı savunsa yani insanları yola getirecek fakat bakıyorsun ayeti değiştiriyor, hadisi inkar ediyor, mezebi inkar ediyor, öyle sapık fikirler üretiyor, dolayısıyla hakikaten ilim de fasık insanlara nasip olma başladı. Bu da bir alamet. Ve mülk fi Yetki de küçüklerinize düştüğü zaman. Çoluk çocuğun eline saltanat ve yönetim ve yetki düştüğü zaman işte o zaman iyiliği emretmeyi, kötülükten nehyetmeyi bırakabilirsiniz. Duruma bak ya. Başka hadis diyor. Havz billah min imareti's Çoluk çocuğun yönetiminden Allah'a sığınırım. Dediler ya Resulullah bu ne demektir? Bu şu demektir. Adam 60 yaşında olabilir ama beyinsiz. Beyinsiz, kuş beyinli. Milletin, vatanın derdinde değil. Bu insanların efendim yönetimi nasıl daha iyi olur? Bunlar nasıl belalardan korunur? Vatanın bölünmemesi için ne yapmak lazım? Düşman memleketi bölmek için uğraşır. Ne tedbir almak lazım? Hiç bunların derdinde değil adam. Yesin için geçsin. Ee Yine tahtümü ve inasıydümü mü Onların alameti diyor, onların durumu şudur. Laflarını dinler, peşlerine giderseniz dininiz mahvoldu. İsyan edip karşı gelirseniz onlar sizi helak edecekler, dünyanız mahvoldu. Hadi bakalım. Ya dinlersin beni, dinini berbat edersin. Ya dinlemezsin, evet sen hapse atarım, işinden atarım, şöyle yaparım, böyle yaparım. İslamı yaşamak bu kadar pahalı oldu, zor oldu. İslam nişanlarını açıklamak yasak oldu. Küfür nişanları serbest oldu, İslam nişanları yasak oldu. Adamı dinlesen dinin gidecek, dinlemesen dünya gidecek yani. Bu ikilemde kalmış Müslüman ahir zamanda tabii çok büyük sıkıntı çekecek. O zaman Emri Bilmar Bey amca nasıl yapacaksın? Adam sana dinini yaşatmıyor. Bir de sen ona, adam senin başını açtırıyor. Sen ona sen de başını kapat dediğin zaman ne olur? Püüü. Zaten bütün delik ediyor, baş kapatmayın diyor. Neden? Çünkü başı kapatanlar arttı diyor. Yakında başı açık gezmek ayıp olacak. Onun için onlar da açsın diyor. Çünkü diyor öbür türlü diyor bu kadar artış oldu diyor. E biz diyor korkuyoruz biz de başı açık gezemeyeceğiz. E tamam sen açık başı açık gez. Ben sana bir şey demiyorum. Zaten Resulullah buyuruyor ki öyle zaman gelecek iyiliği demretmeyin de yani. E bırak ben başımı kapatayım. Yok sen de kapatma diyor. Çünkü sen kapatırsan bana tehlike oluşturuyorsun diyor yani. E durum bu. Durum bu değil mi? Heh. Siz bu kadar haber havadis dinliyorsunuz. 13 işler ehlinin elinden çıktı dengeler bozuldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu inemile şurati kıyamet alametlerinden sayarken ihdahunnen yultemese'l ilim bir de nedir efendim kalitesiz seviyesiz fasık günahkar yolsuz insanların yanında ilim tahsili aranacak ve insanlar ilmi onlardan soracak. Ehli olmayan, bid'at ehli, reformist, yenilikçi, Kur'an-ı Sünnet'e dayanmayan, müştehitlere, imamlara hürmeti olmayan insanlara sorular yöneltilecek. Onlar cevap mercileri olacak, köşe yazarları onlardan olacak. Uf, açık oturumlara onlar katılabilecek. Neticede halk ve toplum yanıltılacak, yanlışa yönlendirilecek. Doğru cevabı öğrenme efendim imkanı bulamayacaklar. İbn Mesud radıyallahu bihü la ma ta'amul ilmin Muhammedin ve İlim Muhammed Mustafa'nın eshabından ve onlardan öğrenen büyüklerinden geldikçe insanlar hayırda daim olacaklar. Ve ida ta'amul ilmin kbele sagiriyen ve teferrege davam küçük adamlardan, bayağı basit adamlardan, takva süzgeci olmayan adamlardan ilim insanlara gelince arzular, fikirler, görüşler parça parça olunca işte o zaman helak olacaklar. İbn Mesud radıyallahu anh buyurdu. Ye'ti zaman, insanların başına bir zaman gelecek. Kesirun qurra'uhum, kalilun fuqaha. Hafızlık yapan çok olacak. Kur'an okuyan çok olacak. Tilavet yapan çok olacak. Cenazeye çağırsan gelen çok. Mevlide çağırsan gelen çok. Ama fıkıh sorarsan fetva veren, doğruyu bilen, kaynağından sana cevap verebilen çok az olacak. Tuhfetü fi Kur'an Kur'an'ın harflerine riayet edilecek. Şimdi mesela <gülüyor> Bizi Bisha Koca bile nakz okuyor Kur'an'ı. Mübarek, güzel okuyor. Allah nazardan muhafaza etsin. O bile Diyanet'ten diploma alamıyor. Diyorlar ki ona yanlış okuyorsun. Arap makamı okuyormuş da Türk makamı okuyacakmış. Allah Allah bu ne, Hicaz makamı mı okuyacağız ya? Ne okuyacağız? Kur'an bu ya adam tabi İkravul <gülüyor> Kur'an bilhuni'l Arap Resulullah buyuruyor Kur'an'ı Arap makamı ile okuyun. Kur'an Arap lisanı üzerine indirildi bu. Kürdül Hicaz makamından Kur'an okunmaz ki yani Allah Allah sabah makamından falan. Adam diyor Arapça okursun diyor. Arap makamı okuyormuş adama şey, şey vermiyorlar, onay vermiyorlar ya. Şimdi yani Kur'an'ın harflerine Talimine, tecvidine böyle dikkat veriyor ayet Ama Tudayya hududu Kur'an'ın hududu, sınırları, emirleri, yasakları Perperişan Hepsi çiğnemiş Kethirun meyyesel kalilun ben Dilenen çok, isteyen çok, veren az O zaman gelecek Yutilune fiil hutbeyi kasırune fi yussalâ Hutbeyi uzun okuyacaklar, namazı Kısaltacaklar Cumaların en büyük bidatı Nasıl kıldırıyor? 20 dakika yarım saat hutbe okuyor Namaz Bir satır iki satır hutbe İşte bu kıyamet alametlerinden İşte insanların üzerine o zamanlar gelecek diyor Bak hep kıyametin alametleri Dengeler değişmiş İmamlığa ehil olmayan geçiyor Hutbeye ehil olmayan çıkıyor Fetvayı merci olmayan makamlar veriyor Neticede sünnetler Terk ediliyor Bitatlar uyduruluyor. Nasıllah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor da buyuruyor da buyuruyor. Ne kadar hadise bakın hepsi aynen yaşanıyor. Bak ne buyuruyor sallallahu celle. Hatta yuqale lir ma ajladeh, ma azrafeh, ma akaleh ve ma fi qalbi miskalu min iman. Öyle zaman gelecek. Kalbinde hardal tanesi kadar dinden imandan bir nasip ve haber olmayan adama ne akıllı, ne beyefendi, ne kibar, ne zarif diyecekler diyor. Böyle bir hadis olur mu ya? 1400 sene evvel bu kadar bilinir mi ya? Adamın hardal kadar imanı yok. İki saat adama övgü düzüyorlar ya. Ne akıllı adam, necek? Adam kız ister bile soruyorlar. Nasıl bu adama kız verelim misiniz? Efendim çok iyi adam, şöyle adam, böyle adam diyor. Namaz kılıyor mu? Bir namaz kılmıyor diğeri. Yani. Adamı nasıl met ediyorlar? Efendim namazı da bir namazmış yani. O mühim bir şey değil. Namaz, iman imandan sonraki mesele ya. E neticede efendim seviye bu kadar düşünce, kalite bu kadar düşünce ciğeri beş para etmez insanlar efendim e, sanatçı oluyor, bilmem ne oluyor, oyuncu oluyor, bir şey oluyor. Millet onlara hayran oluyor, bayılıyor. Onları örnek alıyor. He, gerçek örnekler piyasadan çekilince insanlar cahillerin peşine uyuyor. Onları onları saptırıyor. Allah ya Rabbi bu zamanın şerrine düşmekten bizi muhafaza el evet. Dostlarından bizi ayırma ya Rabbi. Ehlinden bizi ayırma yarabbi. ya Rabbi. Ya hadis-i şerif. Çok yani nereden başlasak hepsi aynı yere çıkıyor. Dengeler değişecek. Efendim, düzen bozulacak, fesat belirecek ehli olan insanlar geri tutulacak efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne min en ve yudha -e kıyamet alametlerin birisi hiçbir şeye lüzum olmasa bu hadis bu zamanı anlatmaya yeter iyiler yere indirilecek kötüler baş üstüne çıkarılacak durum bu hayırlı insanlar var insanlar salih insanlar Hiçbir makama yetkiye getirilmeyecek. Nerede şerli, zararlı, kötü insanlar, ehil olmayan insanlar, onlar o makamlara getir. Baş üstüne tutulacaklar. Şimdi şu insanların sevdiklerine, seçtiklerine, meylettiklerine hayran olduklarına izlediklerine bir bakarsanız, hayırlı insanların peşinde miler? Şerli insanların peşinde miler? E ne olacak? Şerli insanın peşine giden nerede hayır bulacak? Cehennem yolunun takipçilerinin peşinde cennet bulunur mu arkadaşlar? Allah bizi eli sünnet vel cemaattan ayırmasın. Allah bizi el i sünnet alimlerinden ayırmasın. Sohbetlerinden ayırmasın. Evliyaullah'ın meclislerinden ayırmasın. Efendi Hazretlerimize bağışlasın. Başımızdan eksik etmesin. Yokluğunu göstermesin. Allah dostların himmetini üzerimize daim etsin. Bizi de yollarında sabit etsin. E yol bu. Bak bu kadar fitne anlatıyoruz, dinletiyoruz. Her taraf ateş kaynıyor. Allah böyle cemaatleri bu ateşin içinde İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrud'un ateşinde koruduğu gibi koruyabiliyor. Allah kadirdir. Onun için kapılmayacağız inşallah. Oradan bir sel, buradan bir sel, fitne fesat karışacak ama bir cemaat la tezealu taifetun min ummeti zahirina alel hak. La yadur man ghadalhum hatta yati amru Allahu ala zalik. Ümmetimden bir cemaat. Allah bizi onlardan eten. Hak yolda daim ve sabit olacak. Onlardan yardım elini çeken, onları yolda bırakanlar zarar veremeyecek. Kıyamet kopana kadar, Allah'ın emri gelene kadar, güneş batıdan doğana kadar onlar o yolda devam edecek. Tabii azınlık da olabiliriz ama Allah bizi o hayırlı azınlıktan ayırmasın. Allah bizi sapıtan ekseriyetten muhafaza etsin. Amin yendilendizi narcih imden azad etsin. Amin. Amin subhanallahi rabbil alamin salatu wassalamu ala sayyidil mursalin muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al allahumma inna nas'aluka al-jannah ma min qawlin wa amalin na'udubika ma qaraba Na ilayha min qawlin wa amal allahumma inna nas'alukum al-khayra ma nas'alukum muhammad sallallahu alayhi wa sallam na'udubika min sharri musta'adikum nabiyyuka muhammad sallallahu alayhi wa antel mustaan ma'alikal balahu la hawla wa la quwwata illa la azim ya arhamen rahimin, ya arhamen rahimin, ya arhamen Uzaktan yakından gelenleri affeyle, mağfiret eyle Buradan dağılmadan mağfurun cümlesine ilhak ile Hastalarımıza acil şifa Kanser hastaları, ameliyat olacaklar Tedavileri sürenler, zorda darda kalanlar Ya Rabbel alemin hepsinin Hayrı muradlarını ihsan eyle Sıkıntılarımızı aç ya Rabbi Dertlerimizi derman halkeyle, borçlarımıza edalar nasip eyle Ya Rabbi Askerimiz, polisimiz bizi korudukları gibi Sen de onları muhafaza ile. Yani Ya Rabbi bu kanı durdur Ya Rabbel Alemi Sen bu şehitlerimize rahmet eyle Ya Rabbi Ruhları için buyurun Eşhedü en La İlahe illallah Ve eşhedü enne Muhammedin Amni ve Resulü <gülüyor> Ya Rabbi Ruhlarına hediyet ettik isal eyle kabirlen nur eyle Ya Rabbi İslam vatanlarını muhafaza eyle Bölünmekten muhafaza eyle İç savaştan dış savaştan muhafaza eyle ya Rabbi'l Alemin ve ya hayrul nasirin ve ya hayrul Zerre kadar imanla ölmüş olan bu cemaatin geçmişlerine de ulaştır ya Rabbi. Ruhları için El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanir Rahim. Malikiyevmiddin.